Yani onun kabri tabi ta şeyi, e, e, şeyi vefat etmiş. Yani vücudu Habeşistan'da arada hızlı deniz var, binlerce kilometre mesafe var. Medine'den onun için cenaze namazı kılmış. Gıyab namazı deniyor buna. Gıyabında kılınan cenaze namazı. Onu sevdiği için cenaze namazında kılmış. Onun Müslüman olduğu kesin. Habeş imparatoru Necaşi'nin hatta Kureyş'in müşrikleri Müslümanlara kötülük yapmak için ona gittiği zaman onları da terslemiş. Ee, o kesin onun Müslüman oldu. E sallamu aleyhi ve selamunaleyküm. Veya bu şey bunları anlatmak uzun zordur. Karşımızdaki kimseye her ne Good morning, good evening, good day. Bunu dinlediğim. Hocam dedi Allah. Mesela, Yapılmaz. Örnek olarak... hiç geçiyor. Yok, mesela evet, onun gibi. Ama mesela Sırat Park'ta veya At Park'ta çalışan bir insan, faizmeler alıştı, Allah korusunu yapıştı. Bu anda o insan... Şimdi öyle bir kural vardır. İslam hukukunda bir kural vardır. İnsan günah işlediği zaman dinsizleşmiyor. Günahkar oluyor. Yani inden çıkmak olayı inkarla olan bir şey. Günah işleyince günahkar Müslüman oluyor. Belki günahından dolayı ceza çekecek. Belki cezaya çarptırılacak ama kafir olmuyor. Kafir olmadığı için belki bir zaman gelir hatasını anlar da düzelebilir gibi ihtimalde oluyor. Ezan okuyalım, namazı kılalım. Herkes yerine iyi bil. Elhamdülillahi Ve salatu ve selamu ala seyyidil evveline vel ahirin. Muhammedin Mustafa <gülüyor> <gülüyor> Muhterem kardeşlerim, çok iyi biliyorsunuz ki Allah-u Teala Hazretleri bize ve alemlere rahmet olarak Muhammed-i Mustafa Peygamberimiz Ebu'l Kasım Habibullah Efendimiz'i gönderdi ona Kur'an-ı Kerim'i indirdi, bize ona tabi olmayı emretti. Bizim Allah'ın rızasını kazanmamız için, dünya imtihanında başarmamız için, iyi kul olmamız için Resulullah Efendimiz'e bağlanmamız, Kur'an-ı Kerim'i anlamamız, okumamız, dinlememiz, uygulamamız gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'in uygulamasını en güzel şekilde kendi hayatında Peygamber Efendimiz uygulamıştır ve nasıl uygulanacağı hakkındaki incelikleri de en güzel tarzda bize Peygamber Efendimiz anlatmıştır. Onun için ben şahsen yanımda Peygamber Efendimiz'in hadisi şeriflerini gezdirmeyi tercih ediyorum. Genellikle Peygamber Efendimiz'in hadis şeriflerinden konuşuyoruz. Böylece daha bereketli, daha sıhhatli, daha kıymetli bir konuşma olmuş oluyor. Efendim, Özel ve güncel konularla ilgili konuştuğumuz zaman belki hata ederiz, belki doğru olur, belki yanlış olur ama Peygamber Efendimiz'in sözleri üzerinde konuşunca iyi bir şey yapmış oluruz diye böylece sağlam bir yol tutturmuş oluyoruz. Peygamber Efendimiz'in hadisi şerifleri onun mübarek sözleridir veyahut onun hakkındaki bazı bilgilerdir bize. Şöyle hareket etti, böyle yaptı diye onu anlatan bazı haberlerdir. Şimdi burada Efendim açılan sayfada gelen hadisi şerifleri okuyacağım. Birinci hadisi şerif: Sallallahu Aleyhi ve Selamun yudriki bihinel abdu ragai ve dünya ve akire as sabru alil belai ve rida bil qada'i ve dua'y fil raka. Sadekar Rasulullah. İmran ibn Husayn r.a isimli bir sahabi bunu rivayet etmiştir bu hadisi şerifi. Efendim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu hadisi şerifinde bize bildiriyor ki üç şey kul tarafından yapıldığı takdirde o kul dünyanın ve ahiretin her türlü mükafatına nail olur. Dünyada da ahirette de Büyük mükafatlara erer, maddi manevi çok büyük kazançlar sağlar. Bunlar nelerdir? Bir sabru alel bela, belaya sabretmek. İkincisi nedir? Ver rida bil kadai, Allah'ın mukadderatı olarak anına yazmış olduğu yazıya başına gelen olaylara. Rıza göstermek, isyan etmemek, Allah'a karşı gelmemek, itiraz etmemek. Üçüncüsü, ve وَدُّعَيْ فِي الْرَخَائِ Yani, ihtiyacı olmadığı, sıhhatli olduğu, keyfi yerinde olduğu, genişlik zamanında da Allah'ı unutmayıp dua etmek. Bu üç şeyle insan, dünyanın ve ahiretin büyük mükafatlarına erer. Büyük mükafat dediği, diye tercüme ettiğimiz şey, Re'aip'tir. Biliyorsunuz Recep'in ilk cuma gecesine de Re'aip gecesi deniliyor. Re'aip gecesi denmesinin sebebi o gecede Allah kullarına çok mükafatlar vereceği için, çok büyük lütufları erdiği için Recep'in o ilk cuma gecesinde yani perşembe cumaya bağlayan gece o ismi melekler vermişler o geceye. Bu gece artık Allah'ın çok mükafat dağıttığı gecedir diye. Özleyerek bekledikleri, hani insan bazen şey yapar, efendim, çok güzel oldu. Regaib bu, büyük mükafat, manevi mükafat demek. Biri bize bu hadisi şerifle Peygamber Efendimizin sabrı, e, işte bildirdiği önemli, güzel mükafat kazanmaya sebep olacak şeylerden birincisi, Belaya sabretmek. Bela, Arapçada özel, hakiki manasıyla, yugattaki manasıyla imtihan demektir. İptila derler, aynı kökten gelir o kelimede. Bela da derler, yani bizim anladığımız manada insanın başına gelip çatmış, tatsız olay demek değildir. İmtihan demektir bela. Bela en hasenâ. Mesela iyi bir imtihanla imtihan olmak diye de geçiyor efendim rivayetlerde. Şimdi hayatta başımıza gelen olayları asla Allah bize o nasip ediyor. Yani kaderde varmışız, İngiltere'ye gelmişiz. Kaderde varmış, şu dükkanları açmışız. Kaderde varmış, efendim diğer gurbette çalışacakmışız meğerse kaderde varmış da şu olacakmış, bu olacakmış. Yani bunlar bizim anlamımızın yazısı. Böyle oluyor. Bunlar birer hayatın cilvesi diyoruz. Bu olaylar, çeşitli olaylar. Bazen üzücü olay, bazen e, başkalarının imrendiği, ah benim de olsa diye özendiği olaylar. Mesela bazı zengin oluyor, güzel arabası oluyor, evi oluyor da başkalar da imreniyor. Benim de arabam olsa şöyle, benim de bu kadar güzel evim olsa filan diyor. Bunlar da imtihan. Yani Allah o zaman zenginlikle imtihan ediyor. Bakalım ben buna güzel şeyler verdim. Bu bu imtihanı başaracak mı? Bunun karşısında şımarmadan iyi bir kul olarak kulluğunu yapacak mı? O da bir imtihan. Bazen ihtiyaç ve fakirlik hali oluyor. Tuz'a hoş Efendim. O da bir imtihan. Bazen hastalık oluyor. Hastalık da bir imtihan. Bakalım sabredecek mi? Yoksa bana bu hastalığı niye verdin ya Rabbi diye ağzını açıp gözünü yumup ileri geri konuşacak mı? Bu da bir imtihan. Yani e, hayatta karşılaştığınız sevindirici veya üzücü, üzücü olaylar sizin imtihanınız. Size öyle geliyor. Allah sizin o olayın karşısındaki davranışınızı efendim, değerlendirecek. Ya iyi sevap alacaksınız, iyi karşılıkta bulunursanız ya da Feveran ederseniz, isyan ederseniz, ağzınızı bozarsanız, kafanızı bozarsanız, davranışınızı bozarsanız o zaman da günaha gireceksiniz. Mesela benim bir talebem vardı. Kız talebelerinden, İlahiyat Fakültesi mezunlarından. Onun çocuğu olmuyordu yıllarca. Sonra Allah bir çocuk verdi ama dünya güzel bir bebek. Gerçekten gül gibi yanakları vardı. Çok güzeldi. Efendim böyle Bakma, kıyılmayacak kadar güzel bir bebekti. Bir hafta kadar yaşadı. Zaten zor doğmuştu. Birkaç yıl böyle beklediler bebek, olmadı filan. Ondan sonra maalesef vefat etti bebek. Yaşamadı. Tabi o bir acı. Acı bir imtihan. Zorlu bir imtihan yani. Çok zor bir soru. Böyle bir sorun karşısında insanın nasıl davranacağı, kendisini tutması bir hayli zor. Bizim bu kız talebemiz kendini tutamadı. İmanını bile zedeleyecek isyankar sözler söyledi. Allah'a karşı. Yani bebeğin acısına dayanamadı, üzüntüsünden çok kötü sözler söyledi. Çok kötü duruma düştü. İmtihanı kaybetmek yani. Bazen de başka türlü olur. Yani Allah bağ bahçe verir. Efendim, üzüm verir. Yoldan geçen yolcuya bir salkım vermez adam. Ondan sonra ertesi gün bakar. Oo, bir kıra gelmiş. Bütün bağ gitmiş. Kur'an-ı Kerim'de böyle anlatılan şeyler var. Olaylar var. Efendim, Aman aranıza bir fakir sokulmasın. Yarın üzümleri toplayacağız. Dikkat edin bak şeylere paraları, şeyleri meyveleri vermek yok falan diye akşamdan kararlaştırıyorlar. Gece bir felaket oluyor. Bütün mahsul helak oluyor. Sabah gidiyorlar bakıyorlar ki hepsi mahvolmuş, kral çalmış, bozulmuş bile. O da bir imtihan. Yani bilenleri biz insanlar, biz müminler, kadere inanmış insanlar, Efendim Allah'a inanmış insanlar, ahirete inanmış insanlar, dünyanın bir imtihan yeri olduğunu bilen insanlar, her hareketimizin bizim sorumluluğumuzu ait olduğunu, Efendim omuzlarımızdaki meleklerin iyilikleri, kötülükleri yazdığını bilen insanlar. Nasıl davranmamız lazım? Üzücü olayların karşısında da e, maneviyatımızı bozmadan sağlam durmamız lazım. İnsanların başına çeşitli olaylar geliyor. işte. kraliçe Dayana ile nişanlısı küt gittiler, bitti. Yani onların sayfası kapandı mesela. Şimdi o adamın zengin babası... ...oğlunu kaybetti. Acı bir olay. Ne yapalım? Kader. Yani Allah'ın imtihanı. Dünya hayatı böyle. yani Çeşitli şekillerde olabilir. Bazen ne bu kadar aşırı acı olur... ...ne o kadar aşırı tatlı olur. Orta olur. Günlük olay olur. Ama günlük olayda da insan bazen kaybeder... ...bazen kazanır. Benim bir yakınım var. Aksaray pazarına gitmiş... Ev için yiyecek, içecek meyve almış, taze taze. Turfanda yeni çıkmış salatalıklar, çıtır çıtır efendim. Onlardan da çok büyük para vermiş, almış. Turfanda yeni olunca şey oluyor, pahalı oluyor. Almış. Getirmiş, arabasının bagajını açmış. Arabasının arkasına bunları koyarken, adamın birisi arkasından gelmiş. Baktım diyor, kendisi anlatıyor güçlü, kuvvetli, iri, yarı, dinç böyle sağlam bir insan. Demiş ki, abi şu salatalıklardan bana bir tane versene demiş. Turpanlı bir şey. O da demiş ki, sen o salatalığın bir tanesinin kaç para olduğunu biliyor musun? Yani çok pahalı. Turfanda <gülüyor> yani kaç olduğunu biliyor musun? Gelip de onu istiyor tam böyle. Yani imtihan ya. Onu istiyor. Sen bunun kaç bol olduğunu biliyor musun? Demiş. Eğilmiş. Gene alıcı verecek. Yani. Ama dayanamamış. Bu lafı söylemiş. Yani biraz içine zor gelmiş. Hani bir kilo domates istese verecek. Üç tane ekmek istese verecek fakire. Efendim. Ama turfanda salatalık. Zaten sayılı almış. Bilmem bir tanesi şu kadar para filan. Zor almış. Hadi de, babam yesin, annem tatsın diye almış mesela. Dilenci gidiyor onu istiyor. Şu salatalık da ver bana onun kaçı olduğunu biliyor musun? Demiş, eldim diyor. Vermek Vermeye niyetim var diyor. Salatalığı aldım, döndüm diyor. Adam yok diyor. Halbuki diyor alandayım diyor. Şeyde Aksaray'a giderken Vatan Caddesi'nin Aksaray'a yakın yerinde sol tarafta oradaki barakaları, çarşıyı geçtikten sonraki meydanlık yer. Bir e, evliya şeyi var orada, kabri var. Onun ötesi boş. Boş alan. Yani o benden istedi, ben eğildim, vereceğim. Döndüm, baktım adam yok diyor. Kayboldu diyor yani adam. Yani şöyle baktım yok, böyle baktım yok, arkama baktım yok diyor. Adam yok oldu diyor. İmtihan. Gitti, imtihan bitti. Yani onun zorlandığı, çok para verdiği için zorlandığı bir o cömert bir insan. Yani milyarlar hayır yapan bir insan, ben şahidim biliyorum. Milyarlarla hayır yapan bir insan ama... Demiş ki sen onun kaç aldığını biliyor musun? Onu yine de vermeye niyetlenmiş. Belki de kaybetmedi imtihanı. O söz söylemeseydi daha iyi olacaktı ama söylemeden verseydi, yani orada imtihan oluyor. Dönmüş bakmış yok. Yani Hızır Aleyhisselam'da muhakkak diyor kendisi anlatırken. Çünkü diyor, yere gitmesi mümkün değil. Etraf tenha diyor. Baktım yok diyor. Yok oldu diyor. Kayboldu diyor. Böyle de olur. Bu düz bir imtihan. Yani çok aşırı bir imtihan değil. Bazen çok aşırı olur. Yani insanın en çok sevdiği yavrusunun ölümü çok acı bir şey mesela. Hasılı biz Allah'a inanmış insanlar dünyada imtihan edildiğimizi biliyoruz. Hayat bir imtihandır. Karşılaştığımız her olay bir imtihandır. Biz bu imtihanda eğer hoşumuza gitmeyen şeylerle karşılaşmışsak Allah'la aramızı bozmamalıyız. Öleleri var ki Belki arabesk musiki de filan da duyuyorsunuz. Ben bazen minibüsten inmek istiyorum. Bindiğim minibüsten inmek istiyorum. Çünkü adam açıyor sonuna kadar arabesk musikiyi. Ondan sonra güya orada şarkı var, bir şey var, musiki parçası var. Allah'a çatıyor. Benim başıma bu belayı niye verdin Allah'ım da bilmem ne de bilmem ne de. Ya şimdi başımıza taş yağacak. Dur, dur şu minibüsü ben ineyim aşağı. Ya bunu kapat ya ineyim diyorum. Hani bu kadar böyle tipsiz, tatsız adamlar var yani. Yanlış şey yapıyor. İmta İnsan kaybeder. Yani Allah insanları imtihan ediyor. Kaybeden insandır. Sabrederse sabrın mükafatı olur. Şükrederse şükrün mükafatı olur. Şükretmezse şükrün cezası olur. Sabretmezse sabırsızlığın cezası olur. Kesin. Peygamberleri dahi böyle hayatlarından biliyoruz başlarına zorlu imtihanlar gelmiştir. Mesela Peygamber Efendimiz'in hayatının hiç de comfortable bir hayat olmadığını biliyoruz. Ne kadar sıkıntılı bir hayat olduğunu hepimiz biliyoruz. Ne kadar sıkıntı çektiğini biliyoruz. Nuh Aleyhisselam'ın sıkıntılarını biliyoruz. Musa Aleyhisselam'ın Firavun'dan ve kavminden çektiklerini biliyoruz. Efendim, Her Peygamber'i biliyoruz. İbrahim Aleyhisselam'ın Nemrut'tan ve kavminden neler çektiğini biliyoruz. Demek ki Şimdi bize bu akşam efendim buradaki sohbet konusu olarak Kur'ayla çıkan birinci hususta Peygamber Efendimizin birinci nasihati yani kitaptan çıkan havaya, manaya göre sabırlı olun. Başınıza bir hal gelirse cıyak cıyak bağırmayın, viyak viyak feryat etmeyin. Efendim metin olun. Yani adı metin olanlardan gayrısı da metin olsun. Efendim sağlam durun. Bilin ki Allah sizi imtihan ediyor. Bu da geçer. Bu da bir imtihan. Sabredeyim din. İnsan böyle sabredilecek bir olayla karşılaştığı zaman diyecek ki inna lillahi ve inna ileyhi Biz Allah'ın kullarıyız. Allah'ın huzuruna döneceğiz. Allah'tandır diyecek, sabredecek. İnna Allaha ma'as sabirin. Hiç şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir. Yani sevdiği için yanındadır. Onların cephesindedir. Onların yanındadır. Onları tutar. demek yani. İnne ma yu'effe sabirune ecrahum bi gayri hisab. Herkese mükafatları sayıyla, ölçüyle verilirken sabredenlere mükafatlar ölçüye sığmayacak kadar, tarif edilmeyecek kadar çok verilir. İnne ma yu'effe sabirune ecrahum bi gayri hisab. İslam'da bir Müslümanın çok sevap kazanması Yollarının geniş imkanlarının bir tanesi sabırdır. Sabır tarafından insanın e, sevap haznesine güldür güldür billör gibi şey gelir, sevap gelir. Güldür güldür akar gelir, sabredecek. Çünkü hayatta, hayat karmaşık, karışık bir şeydir, e, olaydır. Bu karışık olayların bazısı tatlıdır, bazısı tatsızdır. Ne yapalım? Tatlılarını ayırıp da tatsızlarını şey yapamayız, efendim itemeyiz. Hepsi beraber gelir. Allah bize tatlı şeyler verirken onunla dost olup da acı şeylerle karşılaştırdığı zaman ona isyan etmek kulluğa yakışmaz. Onun için sabırlı olacağız. O sabır geliyor. Bilmiyorum içinize sabır etme durumunda olan insanlar var galiba. Böyle bir nasihat geldi. Sabredin. Sabredersiniz, mükafat alırsınız. Allah sabredenlerle beraberdir. Sabredenlere sevaplar çok gelir. Sabredin. Bu bir. İkincisi, Allah'ın takdiratına, mukadderatına rıza göstermek. Biliyoruz ki, Olayları Allah yazıyor, levh-i mahfuza, mukadderat oluyor. Yani insanın ömrü belli. Ne kadar yaşayacağı ezelden malum. Rızkının ne miktar olduğu belli. Kaç e, tane pizza yiyeceği sayılı. Her şey malum. Bunun bir şeyi yok. Yani Allah bunu en ince şeyine kadar biliyor. Şimdi insanoğlunun kazaya Kaza dediğimiz böyle iki arabanın çarpışması demek değil. Kazai ilahi yani Allah'ın hükmü demek. Allah'ın hükmüne efendim rıza göstermesi. Tamam yani ne hoştur, kabulümdür demesi lazım. Bunu biliyorsunuz ne ilerse güzel diye bir ilahi var, bir şiir var. İbrahim Hakkı Erzurumlu Hazretlerinin efendim ne ilerse güzel eyler efendim. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler diye. Haktan olacak işler, hoştur gamu teşvişler, ol dilediğin işler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Birse diyor ki, başka bir şair, hoştur bana senden gelen, ya gonca gül, ya diken, ya hil'atü, ya kefen. Lütfun da hoş, kahrın da hoş. İyi bir derviş, iyi bir e, Sofi, iyi bir mümin, Allah'tan olan şeyleri hoş karşılar. Yani tahammülle karşılar, sabırla karşılar, bozulmaz. Efendim, Allah'ın Allah hükmüne, kazasına, kaderine razı olur. Bu usta bir benim sevdiğim hikaye var. Kitaplarda okumuştum, çok beğenirim. Ee, eski zamanda böyle bir iyi derviş, olgun bir kimse... Evliya yolunun yolcusu, bir iyi insan, bir şehirden bir şehre gitmiş, şehrin kale kapısından içeri girince bunu yakalamışlar. Eskiden kale kapıları vardı, surlar vardı, burada da öyledir, efendim. Almanya'da da öyle, efendim. Türkiye'de de öyleydi. Sonunda burk olan, burk sözü olan bütün yerleşme yerleri aslında bir kale, burk kale demektir. Edinburgh bilmem ne vesaire, hepsi kalesi var demektir yani. Şimdi bir şehre girmiş, kapılan. Oradaki muhafızlar bakmışlar, bunun gözleri tutmamış. Efendim, tipsiz bulmuşlar. Zaten derviş adam yani, fukara. Öyle övünmüyor, giyinmiyor, fiyaka yapmıyor. Efendim, santanat şey yok. Zaten yoldan gelmiş. Tozlu, topraklı. Zaten dünyaya metelik vermiyor. Parası pulu yok ama alim, arif, kalbi zengin, duyguları güzel, evliya filan ayrı ama yani dış görünüşü itibariyle işte öyle hırpani bir insan. Gel buraya demişler, yakalamışlar, sorgulamışlar, şüphelenmişler. Sen demişler galiba bizim düşmanımız fadancanın galiba casususun. Adam da savunamamış kendisini veya ikna edememiş karşı tarafı. Komutan demiş ki kesim bunun kafasını. Olsun bitsin madem casus. kesim bunu. Şimdi adamı kesmeye cellada götürürken Adam diyor ki kendi kendine, kendisiyle konuşuyor. Yani ne diyoruz, egosuyla, kendi içiyle konuşuyor. Demiş ki, sen kitaplarla böyle okunduğu zaman böyle kaza ve hükmü ilahiye razı olmayı efendim e, söyleyordun. Konuşuyordun, kabul ediyordun. Şimdi bak Allah sana böyle bir olay hükmetmiş. Başına böyle bir olay geldi. Haksız yere yakalandın. Şimdi biraz sonra da celat bir balta vuracak. Efendim kafan gövdenden ayrılacak şimdi. Buna da mı razısın yani? Bak, bak olanlara şimdi. Buna da mı razısın? Şeyden içinden şey yapıyor. Körüklüyor yani. İsyan etsin de kafir olarak görsün diye. O da demiş ki içinden gene bu söse karşı yapalım yani? Herkesin bir ömrü var. Demek ki benim ömrüm de bu kadarmış. Allah böyle hükmetmiş. E mazlum olarak ölmek de fena bir şey değil. Zalim olarak ölseydim daha fena olacaktı. Hiç olmazsa haksız yere mazlum olarak ölüyorum filan. Yani teslim. Kazaya rıza gösteriyor ve hükmü ilahiye teslim. Ne yapalım? Kader böyleymiş. Bu gibi olayları ben birkaç, birkaç sefer yakala, yaşadım. İnsanın en son anlarını tattım yani. Singapur'dan uçağa bindik. Bizim uçak bir kaza geçirdik. Güm başladı aşağı gitmeye. Yere vurdu mu hayatımız bitecek. Tamam. Uçağa yani yere çakıldıktan sonra yolcusun yaşama imkanı ne nelerdir yani? Böyle gidiyorduk doğrudan doğruya. Düz gidiyorduk yani. Yatay gidiyorduk. Uçağımız bir duvara çarpmış gibi bir gümbürtü oldu. Güm diye. Herkes koltuklarından öne fırladı. Benim önümde bir koltuk vardı. Ondan sonra Business Class'ın duvarı vardı. Biz garibanlar şeyindeydik arka tarafta. Efendim, ben önümdeki koltuktan da havaya uçup duvara çarptım. O duvarın önündeki sıradaki adamın ensesine düştüm. Benim önümdeki adam daha... Ön tarafa uçacak bir yeri olmadığından üst tarafa çarptı. Uçağın biliyorsunuz üst tarafında ışıklar vardır. Hava ayar yerleri filan vardır. Hostesi çağırma düğmeleri vardır. Vallahi orayı deldi. Kafası. Güm diye orayı. Böyle kafası kadar deldi ve kafası kanlar içinde yere şey yapıldı. Arkadan ölenler oldu. Bizim uçak aşağı gidiyor. Böyle gidiyoruz aşağı. Hayat bu kadarmış. Ne yapalım? Benim aklıma bizim hatun geldi. Dedim bu hatun benim hocamın bana emaneti. Gideyim şunun yanına kelimeyi te telkin edeyim dedim. Sürünerek yanına kadar gittim. Hanıma diyorum ki eşhedü la ilahe illallah. O da benim dediğimi demiyor. Allah'ımı sallallahu ve Muhammed tutturmuş. O da öyle söyledi. O da fena değil. Yani o da Peygamber Efendimiz selavat getiriyor. Ben eşhedü la ilahe illallah diyorum. O da Allah'ımı sallallahu ve seyyidine Muhammed bir daha koptu. Bir yere daha toslamış gibi olduk. Çok büyük böyle sesle çıkıyor. Sarsılıyoruz da yani. Bir kamyon böyle veya bir otobüs bir duvara çarpsa o kadar. Düşünün ki bir insan yerinden kalkıyor, uçuyor yani öbür tarafa. Arkadan boynu kurulanlardan ölenler falan oldu. Sedihelerle götürdüler. Bir daha çarptık. Düzeldik. Ben şöyle camdan baktım. Yine yatağa gitmeye başladık. Yani... Denize veya dağa çakılmadık aşağıya. Kanatlara baktım. Kanatlar sağlam. Bu taraftaki Kanada baktım. Uşan kanatları sağlam. Ne olduğunu anlayamadık. Kimse de izahatta bulunmadı. Aşağı indik. Kimisi hastaneye, kimisi mezara, kimisi bizim gibi otele gitti filan. Ben hala yaşıyorum. Karşınızdayım görüyorsunuz. Ama o zaman ölebilirdik yani. O zaman innâ ve innâ ilahir acı. Hayatın son anını yaşadığımı hissettim. En son dakikası. Aşağıya çarptığın zaman iş bitecek. Ölmeden 3-5 saniye önceki duyguları tatlı Olabilir, her şey olabilir. Fakat adam başı kesilmeye giderken diyor ki, kendi kendine söyle bakalım, sen eskiden Allah'ın hükmüne razıyım diyordun, Allah'a bağlıyım diyordun, Allah'ı seviyorum diyordun. Bak Allah sana böyle bir haksız yere ölmeyi, nasip etmiş, nasılsın, ne haber falan, şeytan söylüyor içinden tabii. O da diyor ki ne yapalım, Allah'aleyküm, hayat bu kadarmış, olursa olsun diyor. Tam celladın yanına kadar gidiyorlar, birisi bağırıyor, diyor ki, hey durun yanlışlık oluyor, o adam suçsuz, kurtuluyor. Kesilmiyor kafası bak, oraya kadar gidiyor, oradan kurtuluyor. Adamın bir sözü çok güzel, hoşuma gitti, ben onun defterimden not aldım. Diyor ki, vallahi... Ölümden halasıma değil, ölüme giderken ki ihlasıma seviniyorum. Vallahi ölümden kurtulduğuma sevinmiyorum. Ölüme giderken imtihan oldum ya, bak öleceksin öleceksin filan dedi şeytan. Ama ölürsem öleyim dedim ya. Vallahi o ihlasıma seviniyorum, ölümden kurtulduğuma sevinmiyorum. Diyor. İşte budur, Kader rıza budur. Tasavvufun en yüksek merdimelerinden birisidir bu. Tasavvuf dediğimiz güzel yolun en yüksek şeyi seviyelerden birisidir. Allah'ın hükmüne rıza gösterir. Goncagül de gelse eyvallah der. Efendim, ya Goncagül yahut diken. Diken de gelse eline bassa bu da ne yapalım Allah'ın kaderi der. Efendim, hilat da gelse Padişah'tan, sırmalık kaftan bilmem ne filan. Ya da kefen gelse hepsi hoş değil. Bir zaman gelecek hepimiz öleceğiz. Çırpınmanın faydası yok, yani bu dünyada kalan yok. Herkes konup geçiyor. Demek ki kadere, kadere rıza önemli. En yüksek makam hangisidir tasavvufta? Bazı alimlerimize göre en yüksek, yüksek makam Allah aşkıdır. Mahabetullah'tır. Yunus Emre gibi, Mevlana gibi Allah'a aşık olmak. Allah aşkıyla yanıp tutuşmak. Allah sevmek. Zaten rıza ve teslimiyet de biraz sevgiden oluyor. Sevdiğine insan her şeyden şey yapar. İster az, ister kes. Tamam, teslim olur. Evet, bunu da tavsiye etti şimdi Peygamber Efendimiz bize böylece hadisin bu kısmıyla da sabırlı olun muhterem Newcastle'lı kardeşlerim bir de kadere kaderin cilvelerine, imtihanlarına Allah'ın hükmüne efendim rıza gösterin, itiraz etmeyin efendim öyle kafayı bozmayın Müslümanlıktan fırt diye dışarı çıkmayın, Allah'a asi gelmeyin Üçüncüsü ve duai ve dua o firjata fir geniş zamanda rahatlık zamanında serbestlik zamanında iyilik zamanında dua etmek. Şimdi bili biliyorsunuz insan başı sıkışınca dua eder. Talebe imtihan olacağı zaman Ertesi gün imtihana gidecekse bir gün önceden abdest alır, namazlarını kıllar, bilmem gusül abdesti alır, tesbih çeker filan. İmtihanı ayet el Kürsü okuyarak girer filan. Daha önce aklın neredeydi? Sorma hocam işte biraz futbol oynadık, biraz şöyle yaptık, biraz böyle yaptık filan. Yani sıkışmayınca duayı yanaşmıyor. Şeye biner, gemiye biner, Kur'an-ı Kerim'de bildiriliyor. Dalgalar gemiyi sarsmaya, sallamaya başlayınca aman yarabbim. Gemimizi batırma ya Rabbi. Allah'ım sen benim canımı gulleye kaptırma. Efendim vesaire filan. İşte bilmem karaya salimen çıkarsam on tane koyun kurban edeceğim bilmem ne. Böyle çeşit çeşit şeyler. Karaya çıktığı zaman unutur. Biz İstanbul'da Karaköy rıhtımından gemiye binerdik. Şiddetli dodos. Dalgaların böyle çok olduğu zaman saray burnunu açıldın mı Dodos başlar çarpar. Şey Kadıköy vapurlarına. Vapurun bir önü dalar suyun içine, bir arkası dalar. Bir önü, bir arkası. O zaman Kadıköy vapurundaki açıklar, saçıklar öğrendi Herkes bıdır bıdır bıdır bıdır, bıdır bıdır bıdır bıdır herkes dua. Herkes dua eder. Neden? Gemi sallanıyor da <gülüyor> Sıkıştı da ondan. Ama güzel havalarda öyle yok pavucu ayağını sıkmazsa Allah'ın adını almazdı Süleyman Efendi. Yazık oldu Süleyman Efendi'ye. Biliyorsunuz tabii. Değil mi? da ama Allah'ın adını, kabucu ayağını vurmayınca. Günah geldi sayın oldu, yazık oldu Süleyman Efendi'ye. Orhan Veli'nin şiiri. Yani, ayak kapısı vurunca Allah diyor, gemi sallanınca Allah diyor, imtihan vaktinde Allah diyor, Borcu ödeyeceği zaman dükkan sahibi, ''Ya Rabbi yarın hiç beş param param yok, kasa donbaş, ne olur işte beni alacaklara karşı mahcup etme.'' O zaman dua ediyor. Başı sıkışınca. Bu makbul değil. Bu makbul değil, geniş zamanında, bir ihtiyaç görünmediği zamanda dua makbul. O sevgiden oluyor, ötekisi sıkışmaktan oluyor. Sıkıştı mı herkes yapar yani duayı. En dinden imandan uzaklar bile o zaman sopulaşıyor. Sofulardan sofu oluyor, daha ileri oluyor ama sayı zaman şey yapmıyor. Demek ki Allah'ı bolluk ve genişlik zamanımızda unutmayalım. Unutmayacağız, nasihat bu. Yani zenginsiniz rahatsınız, sıhhatlisiniz, ağrınız, sızınız yok, Efendim, başınız dinç, eh, herhangi bir sorununuz yok. İyisiniz, hoşsunuz, güzelsiniz. Allah daha iyi yesin. Maşallah gözümüz yok. Niye olsun? Efendim, şimdi dua edeceksin. Duanın kıymeti şimdi. Sıkıştığı zaman zaten herkes dua ediyor. O zaman kıymetli olmuyor. Hatta allah Teala Hazretleri, sen genişlik zamanda bana dua etmeyi unuttun. Şimdi senin duanı kabul etmiyorum diyebilir. Onun için Allah'ı hiç unutmayın. Hatta Elhamdülillah hiç hiçbir derdim yok diye o nimeti düşünüp ondan dua edin. Çok şükür ki Ya Rabbi, hatta bir dertli insanı gördüğünüz zaman Ya Rabbi sana çok şükür ki o kuluna o derdi vermişsin. Bak ben Elhamdülillah öyle bir derde maruz değilim. Kimisi kör, kimisi topal, kimisi hastalıklı, kimisi felçli, Efendim, kimisinin vücudu seninki kadar güzel değil, ve çirkin vesaire vesaire. E, kimisinin başına hayatta pişmiş tavuğun başına gelmeyen olaylar gelmiş, geçmiş filan. Sana gelmemiş. Diyeceksin ki elhamdülillah. Elhamdülillah ki Allah bana rahatlık vermiş. Çok şükür ki böyle kırmızı efendim halılı, efendim güzel tavanlı, işlemeli duvarlı, efendim avizeli bir salonda oturmuşuz. Sevgili peygamberimiz Habibullah muhammed Mustafa'nın güzel sözlerini dinliyoruz. Ne mutlu. Karnımız da tok. Allah razı olsun Hakan kardeşimize. Pilelerinin çeşitlerini önümüze koydu. Efendim sekiz çeşit pilenin, bir de dokuzuncu çeşit garlihli ekmeğin. Efendim yedik içtik. Yemeyenler yutkunuyor şimdi. Hakan burada bizim bir şeyimiz yok. Dükkanın adresi de bellidir. Karnımız tok. Sırtımızda pek, üşümüyoruz da. Bir sıkıntısı olan yok elhamdülillah. Çok şükür Ya Rabbi. Sana hamdolsun Ya Rabbi. Nice dertli kulların varken bize bu nimetleri vermişsin. Kim bilir Bosna'dakiler ne yapıyor? sırtların arasında yaşayanlar. Yiyecekleri var mı? Çeçenistan'dakilerin durumu nasıl? Somali'dekiler su bulabiliyorlar mı? Amerikalılar oraya çıktığı zaman kuyu mu kazdılar, onların kuyularını mı kazdılar? Ne oldu Ya Rabbi? Efendim, Afrika'da ...bu hayvanlar kuraklıktan kavruluyor... ...tam yazın en sıcak zamandayız... ...su bulabiliyorlar mı acaba? Efendim bilmem... ...dünyanın başka dertli yerleri neresi ...neresiyse... ...Cezayir'deki kökten dincileri... ...acaba keklik avlar gibi... ...efendim... ...hükümet kuvvetleri maske takıp... sokak aralarında güm güm avlıyorlar mı acaba? Mısır'daki şeylerin durumuna nasıl vesaire? Elhamdülillah böyle bir silah tehdidi yok bir şey yok bir şey yok bir şey yok yani çok şükür ne yapacağız dua edeceğiz geniş zamanda Allah'ı unutmamak geniş zamanda Allah'a dua etmek geniş zamanda şükretmek Allah'ın kendisine nimetleri bilmek verdiği nimetleri bilmek ve Allah'a sevgiyle bağlanmak bu tavsiye edilmiş oldu üç şeyi Peygamber Efendimiz bize benim dilimle size Efendim ve ben de tabi ben de dahilim sizlerinizde bir Kardeşinizim, üç şeyi, çok önemli üç şeyi bize tavsiye etti Allah, Peygamberimiz vasıtasıyla. Sabırlı olacağız, sabredersek mükafat var. Efendim, Allah'ın hükmüne rıza göstereceğiz, işine hoş göreceğiz, hoş bakacağız, itiraz etmeyeceğiz. Geliş zamanda nimetler içinde yüzerken duayı unutmayacağız, Allah'ı unutmayacağız. Dindarlık sadece sıkışık zamanlara mahsus değildir. Efendim her zaman biz Allah'ın kuluyuz. Her zaman Allah bize nimetlerini saçıyor. Nimetlerini bizi gark ediyor. Biz de her zaman Allah'a duada efendim anacağız, unutmayacağız. Bir hadis bu. Kaça kadar konuşma hakkımız var? Yok var hocam. Yok. İşler senin dediğin gibi diye bir kere 40 dakikadan sonra pedagojik bakımdan dinleyenlerin dikkati dağılıyor. Gevşemeye başlıyor. Midesindeki yemeklerin buharı beyine doğru çıkınca gözleri süzülmeye başlıyor, süzme gözle olmaya başlıyorlar. Kefikler süzülmeye başlıyor. Yani bildiğin gibi değil, sabaha kadar dayanmaz. Horluklar başlar sonra. İşler biraz başka türlü. Şimdi başlayalım kaç dakika oldu? 9:05 kala başladık. 45 geçiyor. Yani neyse, bir hadis okuduk. Şöyle yapalım. Üç hadis okuyalım. iki tane daha okuyalım. Keselim. Çünkü arkasından şey gelecek. Efendim, Mehmetlere söyledik. Üç tane ilahi seçecekler. Her akşam üç ilahi. İlahiden ilahi faslı olacak. Muziki faslı. İkinci hadis-i şerifi. Ferâsın yusaffîne leke vudde ahike tüsellimu aleyhi iza lakitahu ve tüvesse'u lehu fil meclisi ve ted'uhu ve ted'uhu bi ahabbi esma'ihi. Efendimiz Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Müslümanların arasındaki kardeşlik bağları, arkadaşlık bağları kuvvetli olsun, birbirlerini sevsinler diye üç şey öğretiyor bizlere. Yani Müslümanlar Müslümanların kardeşidir, arkadaşıdır, dostudur, birbirlerini sevmeleri lazım. Efendim dost olmaları lazım. Buyuruyor ki üç şey vardır ki Arkadaşından sana karşı olan muhabbetini safileştirir. Yoğunlaştırır. Saf böyle bir sevgi meydana gelir. Safi bir sevgi, halis bir sevgi meydana getirir. Nedir bunlar? Bir, mu aleyhi izalakıytahu. Karşılaştığın zaman selam verirsin ona. Selamu aleyke. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerine olsun filan Tabii biz şimdi bunu yapıyoruz zaten diyebilirsiniz ama bunu yapmak dedelerimizden öğrendiğimiz bir şey. Dedelerimiz de Peygamber Efendimiz'den öğrendiler bu. Eskiden insanlar bunu yapmıyordu. Şey gibi gelirler, efendim, geçip giderlerdi. insanlar birbirlerine selam vermezlerdi ama İslam selam vermeyi koyuyor ortaya. Her kardeşine karşılaştığın zaman selam versin. Selam demek ben sana dünyada ahirette şen ve esen kalmanı Dünyada mutlu olmanı, ahirette de cennete girmeni temenni ediyorum demek. Selam bu. Yani sıradan bir şey değil. Yani günaydın demek gibi değil, daha derin anlamı var. Karşılaştığın zaman selam versin. Mecliste onun da rahat oturması için yer açarsın. Şimdi burada tabii ortada yerler var zaten. Öyle bir şey bahis konusu değil ama Peygamber Efendimizin meclisini düşünün. Ne kadar rağbet vardı, ne kadar kalabalık vardı. Bizim İskender Paşa Camii'ne gelseniz, adam bir dizini yere koydu mu şükür eder. Öteki dizi havada. Sıkışık. Efendim. O zaman ne olacak? Yani birisi yer açarsa bayağı sevinir yani. Bu kardeşim bana yer açtı diye. Şeyler de oluyor. Haç ve ömreye gidenler kaç kişiler içinizde bilmem. Peygamber Efendimizin mescidinde namaz kılacaksınız. Gidiyorsunuz veya efendim Kabe-i olduğu e, mescide Mekke'de gidiyorsunuz. Namaz kılacaksınız. Cuma günü yukarıda korkunç bir sıcak var. Güneş var. Yani insan hastaneye gider. Ekvator'un güneşi, o kuşağın güneşi. Efendim istiyorsunuz ki açıkta kalmayayım. Şöyle gö gölge bir yere ben de gireyim ama milyonlarca insan, yüz binlerce insan Yer yok. Tıklım tıklım dolmuş cami. Sen biraz geç kalmışsın. Cuma'ya yarım saat kala gitti mi hapı yuttu. Yer bulamazsın. Bir saat, bir buçuk saat önceden gideceksin. Üst kata çıkacaksın da öyle yer bulursun. Şimdi orada çok olan hadiselerden birisi. Birisi oturmuş. Hakan'ın oturduğu gibi. Bu tarzda oturma var ya bağdaş kurmak diyor. Böyle oturmuş. Senin de oturduğu gibi. Şimdi ikiniz yan yana gelseniz ben de içeriye gelsem oturacak başka yer yok. Hakan Bey, sen biraz toparlan, sen de biraz toparlan. Şuraya ben otururum. Diye düşünüyorum mesela. Gidiyorsun adamın yanına. Müsaade edersen ben de şuraya sığınayım diyorsun. İçersiz sıcak, içersiz serin vesaire falan. Şey yapmıyor. Vermiyor diyor. Vermem diyor. Yer Allah'ın yere ama ben vermem diyor. Vermiyor. Ya ben istemiyorum şu ihtiyar adama ver babam yanımda. O otursun. Hayır diyor. Erken gelseydi. Mescid'de başka yer yok mu diyor. Mesela. insan kızıyor bu sefer. Bazısı o zaman kavga ediyor. Mesela diyor ki E hâdâ mekânû ebûke. Burası babanın yeri mi? E, Mescidi i Nebevî'de veya mescid Haram'da kavga başlıyor. Mahalle kavgası gibi. Yer kavgası. Ama Birisine gel kardeşim şurada yer Sen de şuraya otur dediğin zaman ona yani dünyaları vermiş gibi seviniyor. Çok makbule geçiyor. Burada da diyor ki Efendimiz ve tuvesi ulehu fil meclisi yani toplantı yerinde ona bir yer ayarlayıp açıverir. Sen de otur dersen o da sevgiyi arttır Karşılaştığın zaman selam verirsin. Toplantı yerinde onun oturmasına yer açarsın. İşte burada anlaşılmaz da benim anlattığım gibi durumlardan anlaşılıyor bu iş. Yani gönlünü hoş edecek bir şey. Bu gönlünü hoş edecek şey zamana göre değişir. Yani geniş bir yerde gel kardeşim buraya otur demenin bir anlamı yok. Ama dar yerde anlamı var. Suyun çok olduğu soğuk bir yerde, efendim al kardeşim şu suyu iç, anlamı yok. Tamam kardeşim demin içtim istemiyorum. Ama Arafat'ta kıymeti var. Sıcak. Otobüste kıymeti var. Al kardeşim diyor. Nasıl hoşuna gidiyor? Suyu bitirmek istemiyorsun böyle, yudum yudum içiyorsun. Çok kıymetli oluyor. Demek ki her ikramın yeri var yani. Yerine göre makbule geçiyor veya yerine göre olağan sıradan bir ikram oluyor. Çok bir tesir uyandırmayabiliyor. Üçüncüsü, bir karşılaştığın zaman selam verirsin, iki... Meclise geldiği zaman gel buyur otur diye yer açarsın ve teduhu bir ah, bi ahabbi esmaihi. ve ona hitap ederken onun en hoşuna gidecek efendim sıfatla ona hitap edersin. Gel Aziz kardeşim buyur. Canım kardeşim buyur. Hoşuna gider. Ya bu bana canım kardeşim dedi. Aziz kardeşim dedi. Hoşuna gider. Veyahut aksini düşünelim. Peygamber Efendimiz diyor ki ahir zamanda bir takım insanlar türüyecek. Efendim birbirlerine selamları lanetleşme olacak. Gel ulan bilmem ne nokta nokta söyleyemiyorum. Ulanını söylüyorum ve bir tarafını söyleyemiyorum. Nasılsın bilmem ne? Nokta nokta gene. Birisi mahkemeye vermiş arkadaşını. Demiş ki hakim bey bu bana köpoğlu dedi. Davacıyım. bundan demiş. Dedim mi buna bu sözü diye? Ötekisine sormuş Dedim Hakim Bey demiş. Evet dedim ama biz bunda çocukluk arkadaşıyız, mahalle arkadaşıyız. Futbol oynadık, beraber gezdik, tozduk, okula gittik. Çok samimiyiz. Samimiyetten aramızda böyle teklif olmadığından, köpe olur dedim. Nasılsa köpe. Dedi. Hakaret hakaret partamamın değil. Böyle söyledim demiş. Dolayı böyle söylemiş diyor. Bu tarafın avukatına soruyor. Ne dersiniz? Böyle savunuyor bu avukat diye. Doğru söyledi köpe olur diyor. O da onun samimi arkadaşıymış. Yani bu avukat da Ötekisi insan bir arkadaşıymış. Şimdi, tabii ben bunu hatırla kalsın diye bir fıkra olarak söylüyorum. Yani bazı insanlar birbirlerine e, hakaretle selamlaşıyor. Ahir zaman alametiymiş bu, kıyamet alametiymiş. Yani en güzel isimle değil de, en ağır, hatta küfürle efendim, o da ona sırıtıyor, gülüyor, memnun oluyor. O da ona öyle bir cevap veriyor falan, kol kola giriyorlar, gidiyorlar falan. Acayip. Ama İslam'da nasıl? Yani onu en hoşuna gidecek bir sıfatla hitap etmek. Bu güzel bir şey. Bizim şu anda bakan olan bir arkadaşımız, kardeşimiz, ihvanımız var. Onu beğenirim. Karşısında hitap ettiği insana en hoşuna gidecek sıfatı çok iyi bilir, yani söylemeyi. Bu çok önemlidir. Yani beşeri... Münasebetlerde, günlük konuşmalarda, iş konuşmalarında, efendim, yaşantınızda dikkat ederseniz hayatta başarı kazanmak için dikkat edilecek inceliklerden birisi budur. Belki Dale Carnegie'nin kitabında da vardır. Yani bilmiyorum. Tahminen yani en güzel sıfatla hitap edeceksiniz ona. Mesela doktora yapmışsa, nasılsınız doktor bey derseniz, bu benim doktora yaptığımı biliyor filan. bunları kabarır yani. Veya şey, nasılsınız üstad deniyor Arap'ta, Arapçada. Teyf-i e, Halik veya üstad diyorsun, başına gidiyor. veya ya şeyh diyorsun, Arapçada şeyh, beyefendi manasını da geliyor. Efendim böyle, ya şeyh diyorsun, memnun oluyor filan. Ya seyyid diyorsun, seyyidi diyorsun, seyyidi demek benim efendim demek, sahibim demek. O bayılıyor, Arap böyle eriyor artık böyle, e, güneş görmüş dondurma gibi yerlere atıyor. Yani güzel bir hitapla hitap etmek önemli. Bunu hayatta siz de şey yapabilirsiniz. Bir insanı kızdırmak istiyorsanız, hoşlanmadığı sıfatıyla söyleyin. Mesela kadı körse, nasılsın kör kadı dersen, doğru bile olsa, kör bile olsa kadı kızar. Nasılsın kör kadın diyecek kadar doğrucu olmamak lazım. Nasılsın kömür gözlü kadı desem, ona da kızar, bu benimle dalga geçiyor. Kör olduğumu görüyor, gene de kömür gözlü diyor der. Yani dengeli ölçülü güzel bir hitapla hitap etmek şey adab-ı muâşeretin inceliklerinden birisi. İkinci hadis-i şerif bu. Efendim, 3. hadis-i şerife geçtik. Selâsetün menkün nefîhi yesekmilu îmânuhu. Raculünne yahâfu billâhi levme'd-dâim, velâ yurâ'î bişey'in min amali, ve izâ uride aleyhi emran, ehaduhumâ dünya ve vel lil اِحْتَارَ اَمْرَ الْآخِرَةِ عَلَى الدُّنْيَا Ebu Hureyre radıyallahu anh'ta bu hadisi şerif efendim İbn-i Sakir rivayet eylemiş Peygamber Efendimiz buyuruyor ki üç şey vardır ki kimde bu üç şey bulunursa o imanını tamamlamış, olgunlaştırmış sağlam bir iman sahibi olmuş demektir. Bu anlatacağım duruma sahipseniz size kendi kendinizi ölçün. Kendi kendinizi muhasebe edin, kendi kendinizi tartın terazinizle. Bakalım sizin imanınız bu ölçülere göre nasıl. Raculün la yahafu billahi lev meta laim. Allah yolunda yapacağı iyi bir şeyi yaparken kimseden korkmadan yapar. Kınayanın kınamasına, ayıplayanın ayıplamasına aldırmaz bu duyguya erişebilmişse bir insan bu imanını kuvvetlendirmiş demektir. Bir misalle açıklayayım. Ben üniversite son sınıftayken Haydarpeşe'nin münah dersinde ameliyat olacaktım. Beş vakit namazımı kılan bir insandım. Camide namaz kılacak yer yoktu. So sağa baktım namaz kılacak yer yok, sola bak koğuştan çıktım pijamayla poğuştan çıktım, namaz kılacak yer arıyorum, yer yok. Koca hastanede efendim, ahiret durağı, kimisi belki ölüp ahirete gidecek hastane, namaz kılacak yer yok. Halkı bunların hastanelerinde, kim bilir çapeller, kiliseler bir şeyler vardır yani. Efendim? Bir ibadet yeri vardır. Yok. Şimdi utanıyorum. Namaz kılacağım, birisi namaz kılarken beni görecek, utanıyorum, kız gibi utanıyorum. Açılmış gibi utanıyorum yani. Sanki giyimim yokmuş gibi utanıyorum. Aradım, taradım. Abdestim var. Sağete bakıyorum. Namaz geçecek. Utanıyorum. Saklı bir yerde namaz kılacağım. Bodrumda, toprağın dibinde, merdiven altında öyle bir yer bulamadım. Bulamadım. Bahçeye çıktım. Daha yapayım, ne edeyim. Sonra bir şey geldi aklıma. Ya dedim ben, bu utanma duygusu ne yani? Niçin? Niye utanayım? Ne yapıyorum? Allah emretti. Namaz kıl dedi Müslümanlara. Ben de Allah'ın emrini tutuşum. Utamam dedim. Utanmamalıyım dedim. Efendim ilk defa kendi utancımı orada yendim. Çimenlerin üstünde Haydar Paşa efendim caddesine bakan caddede, efendim çimenlerin üstünde Hasan'ın bahçesinde Allah'a efkar namaz Gene biraz utandım ama hiç olmazsa utancımı yendim. Ben yani namazımı kıldım. Şimdi kimisi Utanıyor, namazı kaçırıyor. Abdesti var. Yani şimdi burada ayıp olur namaz. Ne ayıp olsun. E şimdi burada namaz kılınır mı? E, namaz kılacak yer yoksa kılınır. Ne yapalım? Yapsaydı. Koridorda, havaalanında, hastanede, devlet dairesinde, tren istasyonunda ne yapalım? Yer yok. Namazı kılacağız. Yani mesela, bir şey, iyi anlaşılsın diye söylenmiş bir söz. Mümin İnancı dolayısıyla Allah'ın rızasına uygun iyi bir şey yapacağı zaman utanmamalı. Yapacağı şeyi yapmalı, utanmamalı. Kim utansın? Günah işleyen utansın. Allah'a asi olan utansın. Ben niye utanayım? Allah'ın evini tutacağım ben. Bu bir. Eğer bir kişi iyi bir iş yapacağı zaman utanamayacak kadar içi duyguları sağlam, kendine hakimse o iyi bir imanlı kuvvetlendirmiş demektir. Bu bu sizde yoksa endiği gibi utanma filan gibi bir şeyler varsa demek ki bunu aşacaksınız Allah yolunda kınayanın kınamasından korkmayacaksınız. Bu bir. İkincisi veya yurayı bir şey imin ameliği işlediği hiçbir işten dolayı işlediği hiçbir işten dolayı gösteriş ve müraihilik ve riyakarlık yapmak yapma yapmazsa duymuşsunuzdur. Yuma vazlarında, camiye gittiğiniz zaman e, huddbelerde vesairede müra iyilik yani riyakarlık yani efendim gösteriş için iş yapmak İslam'da çok ayıptır, çok günahtır, çok yanlıştır, doğru değildir. Bir insan yaptığı şeyi Allah rızası için yapar. Allah rızası için yapar, yaptığını gösteriş için yapmaz efendim. Eğer gösteriş için yapıyorsa böyle insana riyakar denir gösterişçi, müra'i denilir. Efendim, böyle olmayacak. Yaptığı hiçbir şeyi gösteriş için, riyakarlık için yapmıyorsa, sırf Allah rızası için yapıyorsa çok iyi. Bunun da bir misalini verelim. Olmuş bir olay. Birisi anlatmış bizim arkadaşlardan birisine. Efendim, bir yere bakan olmuş, şey affedersiniz, bir devlet dairesine girmiş, şey zamanında, Milli Selamet Partisi zamanında devlet dairelerinden birisine girmiş, nasıl geldiğini anlatıyor. 125 kuruş verdim, bir takke aldım. 125 kuruş verdim, bir takke aldım. Erbakan'ın namaz kıldığı camide üç defa namaz kıldım. Ondan sonra bu mevhumiyete tayin oldum. Diyor. Bu adamın kıldığı namazların kıymeti var mı? Yok. Neden? Maksadı Devletin dairesine memuriyete girmekti. Müdürü tavlayıp, avlayıp, kandırıp, bindermiş gibi gösterip denesine girmekti. Devlet dairesine girdik. alırken de o maksatla aldı. Namazı kılarken de belki abdestsiz kıldı. O maksatla kıldı. Mürahi, yani gösteriş. Için. Bunun işte yaptığı bir şeyin kıymeti olmuyor. Çünkü gösteriş için, riyakarlık için yapıyor. Nasıl olacak? Yaptığı şeyi bir Müslüman ihlasla yapacak halis niyetle yapacak. İmanla yapacak. Allah rızası için yapacak. Gösteriş için yapmayacak. Hatta gösterişten kaçınacak. Gösteriş yapmamaya gayret edecek. İkincisi bu. Üçüncüsü de ve iza uru da aleyhi emrani ehaduhuma'd dunya vel ahiru lil ahire ihtar Karşısında aynı anda ya onu ya onu yapması gereken iki iş çıkarsa Şöyle mi yapsam, böyle mi yapsam? Ve birisi ahiret işi olsa, sevap kazanmaya yarayan bir iş olsa, ötekisi de dünya işi olsa, para kazanmaya yarayan bir iş olsa, para kazanacak işimi yapsam, sevap kazanacak işimi yapsam. Önüne iki ihtimal geldi. Birisi para, para, para, bir de iki V harfiyle para, efendim, ötekisi de sevap. Şimdi önüne iki tane iş geldiği zaman, eğer sevap olanı, ahiret için olanı, dünyalık için olanı tercih ediyorsa, bunun iman da sağlantır, kuvvetlidir. Üç, üç kuvvetli imanın, imanın tam sağlamlaştığı, betonlaştığının üç alameti var. İyi bir şey yapacağı zaman kınayanın kınamasından korkmamak, Yaptığı bir sevaplı işi gösteriş için yapmamak, önüne iki iş çıktığı zaman sevaplı olanı tercih etmek. Dünyevi menfaatli olanı tercih etmemek. Sevaplı olanı tercih etmemek. Bu en çok günlük hayatımızda şeyde olur. Cuma günü olur. Cuma namazı farzdır. Allah emretmiştir. Ey <gülüyor> Bey. Ey iman edenler cuma namazının ezanı okunduğu zaman alışverişi bırakın cuma namazına gelin diyor Allah. Sevap var. Efendim, dergim Eğer aklınız erse, bilseniz, akreseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Böyle yapın diyor Allah. Ama cuma günü geldi mi? Dükkanda para kazanmak var. Namaz kılmak var, camiye gidip sevap kazanmak var veyahut bilmem şu şu şu faydaları kaybetmek var. İşte bir şey ölçek. Daha başka şeyler de olabilir. Yani doğruyu söylerse sevap kazanacak mahkemede, yalan söylerse menfaati dünyalığı yerine gelecek. Yalan şahitlikten cebine para gelecek vesaire vesaire vesaire. Ne yapacak? Sevaplı olan tercih edecek mesela. Demek ki bu akşam okuduğumuz üç hadisi şerifte, hadis şeriflerden bize çıkan nasihatler dokuz tane. Üç, üç, üç, üç hadis okuduk. Hepsinde de üç her şey. Hatırlamaya çalışalım. Bir, efendim, belalara, imtihanlara uğradığımız zaman, Sabretmek. İki, Allah'ın hükmüne, bizim için takdir ettiği mukadderata itiraz etmemek, edepsizlik, küstahlık yapmamak, bağırıp çağırmamak, isyan etmemek, kadere rıza göstermek. Üç, rahatken, ihtiyacı yokken, şenken, şakrahken duayı ihmal etmemek. Sıkıştığı zaman değil, genişlik zamanında duayı ihmal etmemek. Dört, Arkadaşınla karşılaştığın zaman ona güzelce selam vermek. O senin olduğun bir meclise geldiği zaman gel kardeşim yanıma otur diye ona yer açmak. Beş. Efendim ona en güzel hitapla hitap etmek. Aziz kardeşim, sevgili kardeşim. Gel aslanım bakalım. Gel bakalım gözümün nuru, gönlümün sorulu falan neyse. Tamam. Altı. Yedincisi. Müslüman. Yaptığı şeyi iyi bir şeyse yaparken kınayanın kınamasından korkmayacak. İkincisi, yaptığı ahiret işini gösteriş için yapmayacak. Namazı memuriyete tayin edilmek için yapmayacak. Şu kayınpeder olasıcanın gözüne gireyim de kızını bana versin diye yanında dolaşmayacak. Efendim. Sekizincisi. Dokuz, şey, dokuzuncusu da önüne çatal iki Seçenek geldiği zaman, alternatif diyorsun ama ben demiyorum, seçenek geldiği zaman karşınıza birisinde sevap var, ötekisinde menfaat var, sevap olanı tercih etmek. Ne yapacağız bundan sonra? Böyle yapacağız inşallah. Allah duyduklarımızı anlamak, anladıklarımızı hafızamızda tutmak, hafızamızda tuttuklarımızı da hayatımızda uygulamak nasip etsin, sevdiği kul olmayı nasip etsin. Peygamber Efendimizin mübarek ashabı gibi temiz imanlı, sağlam imanlı, güzel Müslümanlar olmayı nasip etsin. Hem dünyada bahtiyar eylesin, hem ahirette. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Allah hepimizden razı olsun. Sübhane Rabbine Rabbil İzzet-i Amma Yasıfun. ve Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Fatiha. Hepinize teşekkür ederim. Gürültü yapmadan dinlediniz, birbirinizle konuşmadınız, yanınızdaki sıra arkadaşını şey yapmadınız, meşgul etmediniz. Efendim? Çay. Kalkmayın, kaçmayın çay var. Osman Bey, senin gelmeyecek sandık, bayağı üzüldük. Dediler ki, Osman Bey bugün akşam nöbetçi, kardeşini gönderdi dediler ama sen de geldin. Beş tane soru sormuş Osman Bey kardeşimiz. Bunlar bu akşama sığmaz. Ondan sonra biliyorsunuz e, e, mecmualarda ve gazetelerde devamı yarın diye bir şey vardır. E, ertesi günkü gazeteyi alsınlar diye. Ben de bu soruları yarın cevaplandıracağım. olursan. Tamam mı? Osman Bey inşallah. Zor değil soruları cevaplandırırım da. Yani... Osman Bey yarın gelsin, siz de şimdi meraklandınız. <gülüyor> Acaba Osman Bey ne sordu ki? diye. Siz de böyle gece uykunuz kaçsın, yarına merak edin, gelin. Diye. Uf, bir sürü soru. Ben de sandım, bu kağıtlar dağıltılınca, arkadaşlar isimlerini yazacaklar, adreslerini yazacaklar, efendim, iş yerlerini yazacaklar. Ben de herkesi bileceğim sandım. Herkes soru soruyor, adres yok. <gülüyor> Ben namaza hazırlanmak için yukarı çıkayım, ateş alayım. Arkadaşlardan da ateş olmayanlar alsın. Yarınki sohbet şeyden olabilir. Bu soruların cevabı olabilir. Hadis değil mi? Yine yani hadisler şöyle soruları cevaplandırırken. Vardı, İlham Bey nasılsınız? İlham Bey nasılsınız? Ötekiler, evdekiler herkese değildi. Senin şahitliğin varmış dediler doğru mu? Evet. Şahitliğin varmış dediler doğru mu? Evet. Şahitliğin varmış. Şahitliğin varmış. Şahitliğin varmış. Şahitliğin varmış. Ökmek istiyorum. Kusaktan duyamam ihtiyarını. Hayatım, bu Gel daha bitti lan hocam. E bitir istersen arkadaşlar geliyoruz. limon gibi açalım. Limon. Biraz daha hızlı. Tamam tamam. Güzel. Çok güzel. 15 şarkı çalmak. 15'te kısarız. Yok burada dur. Yani burası. Bana hadi sen ver ya da. İnşallah. Şese sen Selam olsun Çankaya Bey'ine. geliyor. <gülüyor> <Çekateriz>. Geliyor hani Evet evet onlar önce Bana I've got to look at him. He's got to look at him. and <laughs> Ondan Onlar falan Önceden orada devamlı televizyondan çıkar Çıktı yani öyle şey falan değil. İlk çıktığı bir şey. İlk çıktığı bir değil. Yok, ben ben şeyeyim, iki kere çıktı. Şey. Vardan şeyde. Valla yani biliyorlar da kendi İngiliz dekologisle ilgili program var. E. Hocam onlar gelmişlerdi. İngiliz evet. falan. ilgili de kötü dedim yani. İyi, iyi, iyi dersek, üstünde geldi falan. Tamam sen Gözülüyorsunuz ama arkadaşlar. Ne? Ne? Ne? Şimdi konuştuklar. Evet. Şimdi bir şey oluyor yani bakıyorlar şimdi tamam orada mesela yani şimdi 4-5 tane dükkan görünüyor ufak ama yani 4-5 tane yani o bölgede. Şimdi orada soruyorlar, daha işte menajer sanatçıdan, bunları gönderiyorlar. Bilete geliyor şimdi toplar. O da zaten bir aldık mı pizza geliyor yani hocam artık adam diyor tamam net ve yeter. yani yani ee, muhabbet teması güzel şeyler yapıyorlar değil mi onlar işte bu muhabbet de güzel yani konulara şimdi onların istediği gibi cevap zaten onların istediği yani ne kötü iyi falan bulmak istiyorlar mı ya dedim dedim öğrenciler diye bu, bu e, şöyle söyleyeyim mesela hocam, geçen sene bir aylık dönemde 1 milyon falan insan geldi. Çok güçlü bir başlangıç arkadaşlar. Linkes'in, Linkes'in şiddet alır. Yani UEFA'nın gibi böyle bir şehir şeyleri Avrupa'nın en büyük çalışırken bir yer yok mu Şimdi şöyle hocam zaten bu not. Mister Norveç diyorlar. Bunu Burayı kalkınmamak istiyorlar. Onun için de böyle New York'a gittiler. Yani buraya bağlıtlarımız falan birkaç şehir daha falan Oradan da buyumusteler diyorlar zaten. Amaç burayı yani bu Kuzey bölgesini kalkınmalar. Donhole no diye bir şey var. Buraya iş sahnesi için tekrar satıyorlar New York'a. Başka işte. Onlar falan yapıyorlar orayı. Yani amaç bu Kuzey bölgesini kalkınmalar. Yani bu bayağı da iyi yani. Ticari bakınlarlar çok şeyden gelenler var. Norveç'ten gelenler var. Sporçadan gelenler. Sporçular bu tarafa gidiyor. Yani insan şöyle bir derken alışveriş yapadan ya bu süper marketlerde, marketlerde ben kendi kendime diyorum ki hocam şimdi biz yani ben arkadaşlar Allah'a çok şükür çok yardımcı oldular. Alnınızı bir sefer daha önce de dinledim ben cumhalara falan da, artık bir sefer tövbe edin. çok yardımcı oldular. Geçen gün de bahsetmiştik, yani benim görevim orada gelen İngiliz'e prezent et, ceketi satıp, onun parasını almak da. Yani. Amaç yok, tabii bu arada ceketi satmak için yalan da söylüyor. Yani söylediğimiz için, ben şöyle yakınınızda geldim, onu sorayım dedi. Sefer Mehmet abilere falan sorun, daha sağlam bir yerden cevap alıp sınavına geldik. Şimdi <gülüyor> O para da Allah şükür Yani paramızda yani hep böyle Karşı olsun hep cevabımızda Allah kabul etsin Hep paylaşıyoruz falan Onun için ben kafama takmıyorum Ben kafama takıyordum Yani iki sene önce falan kafama dögülüm Çünkü o aldığım paralarla kötü işler ettim. Yani kumar olabiliyor Ama Allah şükür işi oynamıyoruz. Şimdi böyle daha da bereketli geldi paramızda Yani böyle basıyorum böyle daha ee, İngilizler gelmiyor başlıyor, daha kolay ceket satabileceğim, <gülüyor> İngilizler gelmiyor. bir ciddi söyle böyle oldu yani, bu selam da böyle oldu. Ya, senaryo, <gülüyor> <katılalım>. <gülüyor> ya hayır yani, cese zorlanıyor mu cekete satıyor, şimdi zorlanmıyor. Yani böyle adam sanki... deri ceket Deri ceket giymiş? Yani, sanki biri gelmiş adam topar, hani ben bunu alayım diyor gidiyor öyle. Biraz zahmetli falan tutuyor. Şimdi herhalde yani... Kışkır oldu Yok hocam, <gülüyor> gel yere gidiyoruz, böyle muhabbet yok güzel hocam. Yani, yani bereket, şimdi, gel. Ha, bereket gel. Hah, bereket gel. Ben bir şey ceket satmaya girerken... sanki cihazda gitmiş gibi geliyor. Öyle bir huyu var. O zaman <gülüyor> yarı, yani, peygamber efesini söylüyor ki 3 <gülüyor> yerde yalan söylemelisiniz. Yani yalan söylemelisiniz. Şuma yalan söylemez de yerde söylemelisiniz. Bir, savaştan. <gülüyor> <gülüyor> Yeah, bu şey uh, hemen şey adamın yüzüne ben yani şey onu çizmiyorlar da bunlarda izleyiciler var burada mesela arkadaşlar Türkler yani hakkında falan bilirler mesela bir insana en büyük külfetli cuma Pakistan'ın kısa söyleniş demek olan cuma faki demek yani faki getiriyor yani. yani faki demek getiriyor yani faki demek yani en kötü hayvandan kötüsün demek yani tamam mı? hocam yani aslında faki Pakistanlısının kısa söylenmiş şekli ama bunlar da birbirine yani böyle sihalet etmeye yani, ön bir bu yani. Şimdi sizin deri mevzuatlarım Göncü'yemiz. Doktresen yani. ben ne oluyor? ya Onlar piknik diyorlar. Bir bu, de, bu, Her hiç... piknik diyor, dokuyor, bir şey olmuyor. Ondan ben diyoruz, ya benim dokuyum diyor. Zatık dokuyor diyor. Bir şey olmuyor ama, adileme gitti. Esas mevzuatlarım oradan kaynaklanıyor. Şimdi esasında bizim deri ceketler ya da yani mamiller yani Hindistanlı, Pakistanlı ve Türkiye'deki Müslüman kişilerle alışveriş yapıyoruz. Yani büyük çaba sarf ediyoruz onlardan almaya, satmaya. Yani diyoruz paramız, Müslüman'a gittim, onunla... Yani bir derece, çarşıya e, gittiğim gittiğimde diyelim mi Arif'e beni hayırlı bir kimseyle karşılaştık, paramı o kazansın. Ama ne de şimdi biz bu İngilizlere, şimdi bu ceketlerin Pakistan ya da Hindistan yapımı ya da Türk yapımı olduğunu söyleyelim. Hatta bir tane satamayız. Allah şimdi bu arkadaşlar, bakın mesela bizim arkadaşlar bir yerlerde, Hepsi böyle İtalyan kılıklığı, böyle İtalyan kılavattır falan. <gülüyor> yani, hep böyle bir kılavattır. Yani, yani şey değil, böyle... Saçlar Şimdi Niye hocam, yani şimdi biraz böyle hafif İtalyan tipi göstermek gerekiyor. İtalyan'dan ayakkabıları ve çantaları ve çantaları İtalyan böyle dükkanda mesela Alberto gel, Alberto git. Hadi bir dükkanda Alberto görürsün, Aslan Ali. <gülüyor> Ondan sonra mesela... Hasan şunu çantaya koyarım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hasan yerinden üzülüyor. Alberto. Yani demek istediğim hocam şimdi esas şeyler bu yani. Türkiye'de de var bu. Mesela biz bir Fransan alışıyor, Şöyle bir şey biliyor. Aynı bizim. İspanyol. Gel. Şey ismi söyler. Biliyoruz. Şey yani ticarette o zaman hocam yani Allah'tan paramız. belki çok açık konuşan bir insan yani açıkta konuşmak sizinlere. de... İşte bir e, şey. e, <gülüyor> haric. <gülüyor> Eskiden yani ben geçen sene falan evvelki sene gene tabii biz bir sistemde çalışıyoruz. Sattığımız ceket falan göre bir para falan alıyoruz falan. Para bir sürü kağıtlara bakıyoruz çok ceket alıyoruz para yok ortadan. Biz nerelerde yedik parayı belli nerelerde falan. Bu sene bakıyoruz paraya su duruyor hocam. Hiçbir tarafa gitmemiş. Şunu söylemek istiyorum. Yani bu biz İngilizlere kandırarak ceketlerinin parasını alıyoruz ama yani ne diyoruz? İşte İtalyan özürüz yani Fakat biliyoruz ki paramız gene bu camiada dolaşıyor. Elimizden geldiği kadar birbirimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. İnşallah bir şey olmaz yani. Rica <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ö diyor. Marmolanco daha bir çalışalım Yani şey Bir Almanya'ya giden arabalara bir bunları var, Bu <gülüyor> <gülüyor> Bir kargo uçağı öyleler zakat ki sana Bir mana bunu görüyorum. böyle bir ayda bir rüyama böyle. Bizim o işte dükkanların olduğu yerde roluptum diyorlar. İşte evet. Böyle böyle, böyle rüyanda orada yani günlerce yani. İnşallah. Yani inşallah hakikat için işler Ben çok ümitliyim kendimde burada. Evet. güzel çalışıyorum çok güzel şeyler yani Aslında yarı yarıya İstanbul'daki, İstanbul'daki otele gidiyor gibi de. anlatıp şey, ortamı hazırlamak lazım gelecekler. bazı gecikmeler aşılır. Daha daha tutarlı babaları mantıkları hiç olmazsa belli bir sistemle çalışıyor sistem var sistem sizin. Tabii daha. Ferapte Ben de geldimle Hadi. Bundan biraz anlamak gerekiyor. Sözün sözden pek Biz kimsenin ne yarar sebebi ne var ya. Şey ne, çok çok çok şey. de var. ne var ya. Bir şey takmadım yani. Şimdi de var Var var. Var. Var. Var. Var. Aslında işte. Ya, Niye? Yani, Niye ocağın var? Ha onu direkt. Siz bir daha bir şey hocam yeah, dedim. Ben dedim, dedi. birkaç tane ıslanışlı sayı dolayı kaçmıştık. Bir de bir iki kere gittim. Bu sebeple bir tane o da Hemen bir tane o bu şey ne? Açarlar. Bir mesela, Fatih Tanrıdılar'ın camisi. Bir mesela burası. Üniversiteki dört tane Hı. şey verdik. Hı. Ya dört tane direkçe verdikten bak, Ertesi gün açarlar. Ya sana diyorum işte, bunlar geliyor kardeşimiz. Zaman sılan. Ertesi gün sana evvelerler. Önce, ama çocuklar. Sızlı işin olur. Bu an, herkese, bir ikram. Canlar 100, 100 ya, yüz ya. <gülüyor>